la la la la la la kulis sesleri <gülüyor> tiatro kulislerinde ayaküstü üstü sohbetler <gülüyor> kulis sesleri <gülüyor> <gülüyor> kulis sesleri <gülüyor> hazırlayan ve sunan bir can yorulmaz <gülüyor> kulis sesleri Merhaba, ben Bircihan Yorulmaz. Bu akşam kulis sesleri olarak ikinci kat tarafından sahnelenen tezgah kulisindeyiz. Oyunun yönetmeni Eyüp Emre Uçara ile oyuncuları Elit Andatçam, Aziz Can Arinan, Hakim İçici ve Emine Şentürk yanımda. Oyunun yazarı ayrıca da Erkan Kulçak Köstengil. Merhaba. merhaba. Merhaba. Her zamanki gibi önce oyunun genel hikayesinden sonra da karakterlerden devam edelim. Ben başlayayım o zaman. Buyurun. <gülüyor> Yönetmenimiz. E, oyun esasında Bence oyunun en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi böyle çok alışık olduğumuz bir klişeyi çok farklı bir açıdan ve çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Ee, bir aşk üçgenimiz var. Ee, üç kişi e, bir arkadaş, üç kişilik bir arkadaş grubu, bir yazarımız biraz bir fıkra gibi bir yazar, e, bir e, şarkıcı ve bir oyuncu esasında bir gün e, evde e, biraz böyle nam müsait bir pozisyonla karşılaşırlar. Ve sonrasında esasında olaylar ve süreçler ve sorgulamalar ve nedenlerin tartışıldığı ee, ve işte bugünün çağında nasıl bir yere varılıyorsa esasında öyle bir yere varılan bir hikaye tezgahı. Çok güzel şiir gibi kullanılıyor. çalışıyordum ben. Evet, karakterleriniz o zaman alalım. Haki hocam buyursun. <gülüyor> ben yaş ve olarak biraz daha büyük olduğum için. Ben oyunda şarkıcıyı oynuyorum. Şarkıcıyı, bayağı da bence şey oynuyorum ya, tatlı da oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir oyuncu sevgilim var. Bunlar popüler kültür içinde. Böyle aşk ve sevgi hikayelerini neredeyse sevdikleri popülarite kadar önemsemişler ve önemsememişler. Üç kişilik bir arkadaş grubu bunlar ve e, aslında herkesin birbirine karşı e, şeyleri var, neleri var. E, çok kötü konuşuyorum ben ya şu an. Güzel güzel olacak, <gülüyor> yolda gidiyor. Evet. Oyun anlatmak çok zor ama. Çok sorun <gülüyor> <nasıl yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel gidiyor. Evet, birbirlerine karşı değerleri, sevgileri, sevgisizlikleri, hepsinin sorgulandığı bir gece. Aslında bu olay e, yaşanmasaydı da bunlar belki bu sorgulamayı. Ee, çok bambaşka bir sebeple yapacaklar. Sadece bu olayı birazcık hızlandırıyor. Olay ne? Olay da e, sevgililerden bir tanesi bir gün eve gelir ve e, en yakın arkadaşıyla kız arkadaşını e, namusun ait pozisyonunda görür ve hikaye başlar. Ben daha fazla saçmalıyım. Işte. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kadar. Sen... Emre'nin söylediklerini biraz daha güldürerek anlattık. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yeni hiçbir şey Şansı <gülüyor> var adam çıkıyorsam İyi saramamışsın kollarınla Yol alıp da gidiyorsam Yandıramamışsın yangınınla O zaman Döndür, yandır, söndür Söndür, sen sutsana Söndür Bu şarkı yazmışsın geri zekâ. <gülüyor> <Bak>, güzel olmuş. Mesela <gülüyor> evet. i̇şte ben bunları yazınca bununla sinir kumaşı oluyor. Diyor ki bak bu çocuk diğerlerine benziyor ama böyle de bir tarafı bak. Anne iki hiç gidiyorsun alıyor beni eğitmeye çalışıyor. çalışıyorum. Kim olurum efendi oluyorum diye uğraşıyor. Kırk <gülüyor> yılın başına bir tanesine inanın efendi bir çocuk buluyorum. Diyor başka bir öküz buluyor kadınlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> kadınlar. Evet, ben de oyunda aldatan taraflardan bir tanesiyim. Bir yazar oynuyorum. Çok da popüler olmayan bir yazar. Entelektüel geçinen diyeyim. Kibar tabiriyle. Kimden, Kimden, yani? Kimden popüler, popüler olmayan mesela? <gülüyor> Şu, <gülüyor> bir şey Gerçek hayattan isimler vermesek daha iyi olur. Çok <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Şöyle yani oyuna dair ve karakterime dair ve diğer iki şarkıcı ve oyuncu karakterlerine dair de sevdiğim şey karakterler kendileriyle de çelişen biraz kolpa bir... boş yapıyorlar sürekli boş yapıyorlar. E, çok benzer karakterler üçü de. Evet. Üçü de o an e, kendi çıkarılığına hangisi hizmet edecekse evet, evet. hemen oraya direksiyonu kırabiliyorlar o, o noktada çok rahat karakterler aslında. Ve iddialı büyük cümleler de kurabiliyorlar. E, tabii <gülüyor> <süntüleri>. <gülüyor> yok Ama bir şekilde de birbirini seviyor gibiler. Evet, bir geçen bir var, evet filmlerde evet. en azından. Evet, birbirine sadece e, laflarıyla zarar vermek istiyorlar, evet. bu kadar biz. Evet. Ya haklı çıkmaya çalışıyorlar. Haklı çıkmaya çalışıyorlar, evet. Evet, ya bence de seviyorlar birbirlerini, bir yaşanmışlıkları bir şeyleri var falan filan ama. İşte kendi dillerince hakikaten yani ne ne kadar sevilebilirse o o kadar bencil olman gereken bir ortamda nasıl seviliyorsa öyle seviyorlar. O yüzden ben çok sorgulamıyorum. Hani birbirlerini bildikleri için seviyorlar. Evet, aynen öyle. Yani hani bir ihtiyaçları da var birbirlerine. Birbirlerinin kötülüklerini de istemezler ama hani bu şeyde, bu düzende, bu sistemde ee, bu kadar bencil olmak, bu kadar işte nasıl göründüğünün e, önemli olduğu bir yerde zaten ancak bu kadar sevilebilir. O yüzden. E hani çok da yani karakterler kesin ki tutarsız ve kolpa e, ama hani başka şansları da yok gibi geliyor bana hani. Yani üç karakter birbirinin can sıkıntısına iyi gelmiş durumda. <gülüyor> <gülüyor> Birbirlerine olan ihtiyaçları sadece can sıkıntılarını giderdikleri noktada canla sıkmaya başladığı yerde hemen satmaya başlıyorlar. Evet, sonra yani. geri de alabilir ama. Yani. De, yani işte, evet, evet. Evet. evet çok da. Daha... Bu olaydan bir sene geçmiş olsun, bundan sevmiyoruz <gülüyor> evet, galiba <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Sen mı <gülüyor> Biraz öyle oldu. Yok ya, seviyoruz karakterlerimizi. seviyoruz biraz, ne yapma lan? Emin Bey belki karakteri seviyordur ama. <gülüyor> evet, seviyorum. Son, Aslında şarkıcının da. bir saatte yapamadığını. Ya. Fatma'nın kocasından gelip <gülüyor> bir yandan yakın evet, evet. şarkıda bağlıyor. Evet, evet, sonu tamamen evet, evet. başka bir şeye döndürdün oyunu değil mi? Evet. Evet, sonu sürpriz. <gülüyor> Son, su, yani. Yapamadığını 5 dakikada yapan deyince orada bir tabi... Ne oldu? Acaba ne? Yani yapmalıydı da yapamadı mı falan. Ya, orada ya, öyle ya. sorular ya, var, ya. Ya. bunlara girmeyelim. Ya. Ama cinselikten bahsetmiyoruz böyle. Tabii ki. Neyden bahsediyoruz? <gülüyor> Anlayıcılarımızın kafası iyice karıştı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir oyuncuyu e, oynuyorum. E, popüler bir oyuncu. A lot of pek <gülüyor> zor oldu <gülüyor> popüler bir oyuncuyu oynamak ee, yani o da işte böyle tüm sistemin e, baskısı altında bir kadın olarak e, ayakta kalmaya çalışan e, bir yandan tüm kuralları kabul eden ve onlara göre oynayan ama bir yandan da ufak ufak e, sorgulayan bir kadın e, ama sorguladığı yerin temeli m, çok sağlam değil e, çabuk böyle kolay çözümlere gidiyor işte hani Çelişkilerini işte babasına bağlıyı veriyor ve kapatı veriyor konuyu mesela ee, ya da işte hani çok az bir feminist okumaya yaparak e, şey tüm işte ateist sistemi çözdüğünü bitirdiğini zannediyor falan ee, yani biraz anı, biraz sana benziyor <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok zorlandım. <gülüyor> Ve böylesi erkek bir ortamda bu <gülüyor> olarak ben ayakta şöyle. kalmaya çalışıyor. Yani ben, Sizin benim gibi. Benim gibi aynen öyle evet. Yani kuliste yaşadığım şeyleri ben biriktiriyorum. <gülüyor> e, sahnede kullanıyorum şeyi bu evet, yani. Işte. Evet. E, yani ben de o yüzden hani karakterimi bir, yani bir yandan çok böyle... Ee, anlıyorum, şefkat besliyorum falan öyle bir şey de ama bir yandan da e, hakikaten başka bir yolda da var yani. O, ona da yol göstermek isterim açıkçası. Hani, o karakterin daha derinleşebilmesi kendi argümanlarını derinleştirebilmesi için. Belki bu yaşananlardan sonra o da öyle bir yola girecektir yani. Bu şeylerden sonra birazcık daha. Tercihlerini değişti Evet yani daha daha fazla derinleşmenin yolunu arayabilir gibi geliyor yani. Onun için de anlamlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün hayatlarında aslında üçünü de değiştirecek. O belli. Yani bu yaşadıkları şeyde üçünü de bütün kararlarını etkileyecek büyük bir ihtimalle. Bundan sonraki hayatlarında. Evet. Ee, bir yandan böyle sanki böyle derinden deri bir popüler kültür aslında eleştirisi evet. var. Diyebiliriz mi? Bir yandan evet. mesela sosyal medya Hı -hı. meselesi var gibi görünüyor. Sosyal medya ilişkisini çok beğeniyorum ben. Orada... Evet yani oradaki aslında bence de oyun izlerkenki ilk ...şeylerden bir yolu. de bir yolu gülüyorum ben şey çektim. <gülüyor> Sabote etmeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> oyun dışındanmış gibi bir hafta şartlı oyun. <gülüyor> <gülüyor> Seyirci gibi. Çok Ay, beğeniyorum onu. Geçen yani. hafta izledim. <gülüyor> yani normal hayatımızda ne kadar varsa sosyal medya... ...oyunda o. da o kadar olmasını şey yaptık, sağlamayı i̇şte da... Işte. ...popüler kültürle birleşince bir yandan... işte ...reklam, He. Instagram reklamları... Yani ...gerçekten günümüzde böyle bir şeyin... He. ...çok büyüdüğünü de düşün gördüğümüze göre... ...buna <gülüyor> da bayağı belirgin görünüyor. Bir yandan evet dediğiniz gibi... Bir böyle feminizm var oyunda ama tam böyle ne bir altı dolmamışlık var tabii doğ, <gülüyor> kadı karakterden kaynaklı. Ama bunlara da ancak o kadarı yani. <gülüyor> <Bir anda. gülüyor> o, evet, böyle <gülüyor> o yüzden de o namuslu kız dururken gittim buna aşık oldum. Bu iş bu kadar basit. <gülüyor> ben namussuzum yani öyle mi? Ne demek namus? Yani, Bilim işte namus. Ne demek? Hepimizin bildiğini anlatıyorum. Ben bilmiyorum anlat bana ne demek namus? Şimdi, tam olarak kelime anlamı şudur budur diyemem Sen da. kimsin kelime anlamı ne demek bilmediğim işiyle ilgili onda var bunda yok diye yorum bunda Sen de yok demedin. İkimizi karşılaştırırken onda var diyorsan demek ki bende yok. Bir söz söylüyorsun onun arkasında dur. Söz namustur bak. Tamam uzatma salak salak konuşuyorduk işte. Akıllı konuş o zaman. Aklın da yüz isminden birdir namus. Biraz namuslu ol. Tamam unut namus kelimesini o zaman. Daha daha şey demek istemişimdir. Ne demek istemişimdir? <gülüyor> ne? Ne Ne demek istedin? Ne demek istedin? Namus diyesin geliyor değil mi? Peki o zaman e, oyunda daha fazla şey yapmayalım. <gülüyor> Neyi <gülüyor> deyip vermeyelim. Genel olarak tiyatrodan bahsedelim. Başka oyunlarınız var. Ee, aynı anda süren oyunlar var, projeler var, arkası var, yönetmenlik var hepiniz için söylüyorum bunu. Hepinizin farklı farklı oyunlar. Türkiye'de tiyatroyu e, benim genel sorumlu, geçen sefer de sormuştum. Sizde de bir yıldan beri ne geçtiği de sorabiliriz. <gülüyor> Türkiye'de tiyatroyu nasıl buluyorsunuz? Yani Özellikle televizyonlar, sinema, diziler, e, işte bu popüler kültürün içinde tiyatro nasıl var oluyor? Nereye doğru gidiyor sizce? <gülüyor> ben yani e, bütün ee, yani izleyici kitlesi çok geniş bir kitle ve onu böyle tek bir yere sıkıştırmak da çok mümkün değil. O yüzden herkes kendi algısında e, izleyicisini ve oyunlarını buluyor diye düşünüyorum açıkçası tiyatroda. Yani e, genel olarak iyi olduğunu düşündüğüm oyuna, oyunlar e, böyle çok şey olmadı, bitmediler. Gerçekten izleyip, bu oyun ne kadar güzelmiş dediğimiz, yani izleyici olarak onay verdiğimiz oyunlar ve bizi de eğlendiren ya da dramatik yapısıyla bizi de içine işte çeken oyunlar Sezonlarca sürdüler yani. O yüzden bence birazcık içerikle ilgili e, problem var. E, evet, bir, bu sektörde bir sürü türde oyunlar e, yapılır. Onlar da izleyici bulur. İzleyiciler de birbirlerini çok severler, okey. E, ama genel olarak ben mesela e, kendi izlemek istediğim oyunların içinde oynamaya çalışıyorum bir oyuncu olarak. E, gerçekten içinden hissettiğimde evet, ya, bu oyun galiba oldu dediğim oyunlar da genelde oluyor ve evet, sürüyor. Evet bu ortak bu sadece kişisel bir algı da değil ortak bir algıda da yürüyen bir şey o yüzden hani evet kötü oyunlar oynansın onlar da izleyicilerini bulsunlar onlar da yavaş yavaş başka bir yere geçsinler falan filan ama genel olarak içerikle ilgili o içeriğin peşinden koşmak gerekiyor oyuncu olarak yani içinde iyi hissedeceği metinlerin içinde yer almak gerekiyor. Ee, televizyon sektörü gibi yani ya sinema sektörü gibi hani iyiler var, ortalar var, kötüler var. Tiyatroda birazcık böyle ve böyle de devam etmesi iyi sektör olması için böyle olması lazım zaten. Hani genel olarak sadece iyi işler falan beklemek de çok ütopik bir yaklaşım aslında. Ee, bu, bu sefer daha iyi konuştum. <gülüyor> <gülüyor> yani e her şeyi anlattınız bana. Çok <gülüyor> <tarzı> <gülüyor> <fazla>. Ben sadece <gülüyor> <daha> yarışmacı arkadaşlara karıştırmakla <gülüyor> birlikte. Hani, e, hakikaten güzel oyunlar ve yerli yazarlar çıkıyor artık çağ, çağdaşımız. Hani, <gülüyor> e, önceleri şey hani, biz de bu işin içinde olduğumuz için arkadaşlarımız oyun yazıyor gözüyle bakıyorduk ama ben şu an birçok arkadaşım için yine isim vermeyim. E, artık hani arkadaşımız oyun yazmış deyip de o yeni bir yazar, bir oyun yazarı nitelikli, vasıflı işler üreten tiyatroların çıkıyor olduğunu görüyorum ve çok mutluyum. Evet, çok şahane bir şey bence yani hakikaten. Ve ben yine burada evet, sektörleşme adına güzel bir evet. adım herhalde. Evet, 2016'da izleyicisi sayısıyla 2018'e kere iki buçuk milyona yakın. Bu herhalde, herhalde tiyatroların artılması sebebi de herhalde bu sayıla alakalı bir şey, orantılı. İktidar et, etkiliyor etkili birbirini, o yüzden 2018 sene sonra 2,5 milyondu sayıcı sayısı İstanbul'da sadece. Bu da ciddi bir rakam yani. Evet. Yani ben de bak şöyle toparlayayım dedim. Yani e, ben de çok aslında altın bir çağı yaşıyoruz. Belki tiyatro uzun yıllardan sonra yine altın bir çağı yaşıyor. Bu çok, dediğim gibi, güzel bir fırsat tiyatro için e, çünkü Biraz böyle şey olmuştu gerçekten. Belki o televizyonun da etkisiyle, belki ekonomik sebeplerle de insanlar çok fazla evlerine hapisleriyle dediler, hapis kalmışlardı. Ama şimdi gene belki ekonomi çok düzelmedi ama belki başka bir şekilde belli muhalif sesleri duyamıyor olmaları bu işte sinema organlarından, belki genel medya organlarından duyamıyor olmaları esasında. Buna açlık insanları evden çıkartıp tiyatrolara götürüyor. Ve böylece tiyatro galiba yeniden bir, e, nasıl tarif edeyim, o eski de bize anlatılan işte altın çağına yakın bir çağ yaşıyor. Tabii ki iyi işler çıkıyor, kötü işler çıkıyor. Bu çok normal ama bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten hani belki de özlediğimiz ve sürdürebileceğimiz ve devam ettiğimiz bir yol haline gelebilir. Yani bu bağımsızlık ve belki de sanatın kendi doğasındaki muhaliflik durumu. Onda uyuyorum. Canım. Yemin ediyorum içim geçmiş. Şurada içim geçmemiş. Geçmesemiş <gülüyor> şey senin için. <gülüyor> Geçmesemiş. Bana telefonda seviyorum dedin ki. bana telefonda seni özledin dedin. Seviyor muyum ben seni? Ne bileyim? Ben? Yoksun üç özledim, yalan mı söyleyeceksin? sana geri zekalı. Sensin geri zekalı. Sen sürekli seni seviyorum diyorsun, ne ara gidiyorsun yatıyorsun şu leyle. Evlenecektik böyle. Evlenecek miydik? Evlenecektik böyle. Miydi? Miydi? Sonra boşanacaktık. Biz kesin boşanırız. Evet. evet. Çok boşanmalı tipimiz var. Boşanırdık. Herkes boşanıyor. Evleniyorlar Evet. Zaten doğada tek eşli yaşayan... Ee, <gülüyor> 12 tane canlı türü vermiş. Ne yapacaktık? Biz 13. sunu olacaktık. Bilmem. Belki çocuk isterdik. Çocuk bizi istemezdi. Peki son olarak e, diğer projelerinizden bahsedelim. E, her alandaki yani burada ikinci kat hakkında da biraz da diyebiliriz. Herkesten alayım. E, şey Uçer'in yazdığı Tutsan Ellerim diye bir oyunumuz var. Hı -hı. E, o bizim e, kafemiz katında lof katında oynuyor. Hı -hı. E, çok enteresan bir proje. Böyle bir e, yeşil çam taşlaması. Çünkü onun o melodramını oluşturup aynı zamanda onu kıran ve böyle insanlara da başka bir deneyimi eşya. Çünkü orayı biraz daha böyle bir, e, bir yani tırnak içerisinde eski bir gazino atmosferine de biraz büründürüyoruz. İnsanların hem ufak böyle yemek yerken bildiği, aynı zamanda bir oyun izleyebildiği böyle bir atmosferde değişik bir deneyim e, şarkılarla da, e, unutamadığımız şarkılarla da geçen böyle güzel bir, bir e, 110 dakika seyircilerle paylaşıyoruz. E, orada da e, Fırat Doğrudoğlu, İnci, Nurtaş Demir ve e, Ayfer e, Tokatlı oynuyor. E, ona, yani, onu tavsiye edebilirim e, biz takip edenlere. Bunun dışında Yan Rol Oyunumuz devam ediyor geçen seneden. O da Deniz Badanoğlu'nun yazdığı, Pınar Çalar genç oynadığı, Öğrenim. yönettiği, abi e, e, Başak Çaralın oynadığı. O da çok tatlı bir oyun. O da tam bir şey hikayesi. Yine, bu biraz geçen gün böyle anlatırken, yani bu tam böyle bir e, popüler kopyalık öte ve böyle oyuncu yazar ve e, işte şarkıcılarıyla geçen bir hikaye. O da böyle bir e, yandro yani bu dünyaya gidememiş ve daha sonra da yandro olarak kalmış bir bir kızın yani, kadın oyuncunun hikayesini anlatıyor. Böyle şarkı. yazın belki bir proje fikirlerimiz var ama buna daha alınlaşmıyordu şu anda belki yazın da perdelerimizi kapatmayabiliriz diye böyle bir zulürüz, bir ihtiyaç bu aslında <gülüyor> evet yani çünkü zaten şey de çok bana şey geliyor yani hani yazın biraz böyle bir alışkanlık olarak seyirciler ama İstanbul çok fazla nüfus var ve kalıyorlar evet. ve esasında yazı dönük projeler esasında gerçekten insanların takip edebildiği ve seyircilere buluşabilen bir şey süreç yaratabiliyor Evet, benim de e, Hep Sonradan diye bir oyunda oynuyorum ben de. E, o da işte Ahmet Kaya şarkılarıyla, Kardeş Türklerin seslendirdiği Ahmet Kaya şarkılarıyla işte bir sürgün hikayesi. E, o tabii işte şimdi Ramazan falan böyle bir sezon erken bitiyor gibi son oyunu 22 Nisan'da oynayacağız. Sonra işte yazın turneler, yeni sezon falan öyle devam ediyor olacak. E, onun dışında tutsana ellerimi... ...benim Semih Varol'la birlikte ilk evet, yönetmenlik yani. deneyimim oldu. O güzel, bir, yani enteresan bir deneyimdi benim için. O devam ediyor, öyle bir heyecanım da devam ediyor. Oyunu bırakabilmiş değilim yani orada. <gülüyor> bir de tezgahımız devam ediyor işte. Gelecek sezonda devam edecek tabii. Tabii tabii de devam edeceğiz. Al tadı damağımız Evet. Yani. Şu an tezgahımız var, en sevdiğimiz. Her hafta gelip oynayıp motive olduğumuz tezgahımız var. Ee, önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Şimdilik öyle. Öyle baktığımız işlerimiz var bir Kasap devam ediyor mu? Kasabı bitirdik. Dördüncü <gülüyor> sezonunda. <gülüyor> Kasap sorumumuzdu. Çat <Kasap. gülüyor> <gülüyor> diye girdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kasabı dördüncü sezonunda artık zirvedeyken bıraktık. <gülüyor> Adam <edildi>. Çok güzeldi. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> Benim bir oyunum olacak. Daha o sonuçlanmadı. Bir de gibi YouTube'da kanal açmak üzere şeyler var evet mağazesel bir görüntü var. Güzel. Ee, şu an öyle. Peki çok İyi teşekkür var. ediyorum. Biz çok teşekkür. Biz çok teşekkür. Ediyoruz. <gülüyor> Kulis sesleri. Hazırlayan ve sunan bir can yorulmaz. Kulis sesleri. Açık radyo program destekçisi oldum.